Belki o oldu. Karşına çıktı zebanili veya de yılan çıktı, çiğan çıktı şey. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Onun için bunu o işin eğer varsa ondan sonra öyle ve sen hiç karışma. Derdini anlat. O sana ne çaresini bulur? Dini bilgileri İslam'ın prenseleri tasobibi fikirleri kuvveten fiile geçmedikçe, yani fikirden yapılabilir iş haline geçme, geçmedikçe sünnü hayatın tabi hayata geçmiş gerçekleşmez. Yani e, hayat ve senin hayatına geçmez. İlla ki tasavvuf bir ıslatları yerine yerince taktik etmek lazımdır. Tasavvuf'un temel esasını nefse haz veren şeylerden uzaklaşmak. Şimdi Müddin Alevi bazen çarşıda o zaman da kebap falan kızartıyor. Canı çok çekiyor. Akarmış, doydum. Canı çok çekiyor. Yemezmiş. Niye? Nefse hakim o. Nefse hakim o Yoksa o pekin meneciyle Sevki, yesen yersen o yemesin <gülüyor> ama ha, ben bunu icabında yapmıyorum, yapmayacağım. Ben insanım, ben anlamıyorum. Allah bunu bana yemedi, yapmayacağım. Bu nefsimi ben e, kırarım bunu yapma Nefsı hakimiyet. Senin <gülüyor> senin seni çok hoşuna giden bir şey ama zararlı bir şey. Ben bunu yapmayacağım. İşki, İç. sigara içeriyorum. Biliyorsun ki sigara zararlı çok destekliyorsun. Ama söyle, içmeyeceğim. İçmeyeceğim arkadaş, ben bu çıkar içmeyeceğim. Neyse hakimi bir, bir misali, bir, iki misali. Ve bunu, bu fikirleri, fikirden, fiile geçirmediğince hiçbir değeri yok. Bir hamanlıktan var. Şimdi şey, bilsen ne olur, bilmezsen Sana faydası, bana faydası olmayan fikri, ilmi öğrenmem bile. Tasavvut temel esaslara, nefse haz veren şeylerden uzaklaşmak ve ruhunu reyhine verip, ruhunu reyhine verip, çiçesiyle yaşayan insan durumuna düşmemek. Ruhunu bir kere atıyorsun, sadece vücudunun istekleriyle yaşayan bir kimse, hayvani bir hayat. Hayvan ruhunu düşünür mü? Hayvan ruhuyla hareket eder mi? Etmez. Bir yılan gördüğü adam saldırır, fukuar, öldürür, gider. Aslan, kaplan ve dövdüğünü de bilmez. Yani, işte öyle hayvan, hayvanlaşmak insanı ruhu bir bırakıp, hayvanı ruha göre kendini yürüt <gülüyor> edip... Rehine yüzyılıp de vücudun isteğine göre yaşamak, durumun düşme bilmek, İslami bir hayat yaşamak lazımdır. İslam'da baştaki de beden soru. Tasavvuf insana bu şahsiyet olgunluğunu vermek hususunda İslami Esaslar ışığı altında bazı kaideler koymuş ve bu nazar-ı bilgeleri tatbik içinde müesseseler halinde toplamıştır. Mesela bunların demesi tahalluk Arapça diyor. Tahalluk. Ahlaklanma demek. Huy edinme. Ahlaklanma. Benim benim ahlakım kötü. Birisi geldi, iyi bir adam benim bu ahlakı değil ya oğlum kızım bu iş gibi, iş mi bu işi yapma sana zarar kötü ahlaktan iyi ahlaka geçmek tehlik. Bir de tahakkuk var. Bu da bu iyi iyi ahlakta geçmenin geçmenin biride gelmesi o fikir bu da oluş. Fakirlik olarak meydana çıkma gerçeğini anlaşılması, İsmi verilmiştir. Şimdi sadece nazari bilginin insan hayatında pek fazla bir değeri yoktur. Bilgin vardır. Bu bilgiyi kullansın, kullanmasın ama teoridir. Binlerce teori var. Kimiz insana faydalı, kimisi faydasız. Şimdi burada bir misal de verilmiş. Diyor ki Semanın, şu bildiğimiz seman, bütün özelliklerini bilen Semayı hani gayet güzel seman şudur, seman budur, faydasını zorla neyse, hepsini biley. Bir insanın, bütün olan insanın iyi bir semazen olduğunu bilmeyebilirsiniz. İyi en iyi semazen demiyordunuz değil miydi? İyi semazen demesin. Ya vücudunda hata var ya da yapan neyse ya ama semanın bütün işin ecelikleri Biri, Bir bir muskit şinesi, bütün muskit cavlesini bile makam usul etki biliyor, her incit yapardı fakat beste yapamıyor. Niye? Beste yapmak kahvede Heh. Bunun gibi, bir çok iyi e, Kur'an, Okunmasını bilen, şartlarını hepsini biliyor da okuyamıyor, okuyamıyor bir şey, her şeyi okuyamıyor ama okunması lazım şu, şu sana sana dersi veriyor, kendi yapamıyor diye. Sonra, şimdi bir Fehmi Muhsin denilen bir şey, Fehmi Muhsin, ağız hareketleri, Kur'an okurken bazı ağız hareketler var, e, şeyden gelir, e, gıttaktan ses çıkar, çıkma, uzatırsın, kızatırsın. Bunları iyi yapabilmek lazımdır. Eğer okuduğu, eğer bunu iyi bileyim okudu, iyi bileyim şeyleri takip ettirebiliyorsan güzel okuyabiliyorsun demek ki. Yoksa bilgin sana bir fayda vermez. Bilginler <gülüyor> faydalamıyorsan, o bilgi sana bir fayda vermez. Ama öğretirsin. Öğrettiğin adama da kendin yapamadığın için gelemesin onları. Yani teoride kalır. Bunun önünde he, din Allah tarafından vazolmuş nedeni getirilmiş ilahi bir kanundur. Evet. Eyvallah. Akıl sahiplerinin kendiliğinden kendi istekleriyle hayırlı işlere sevk eder. Din bunu Kur'an-ı Kerim İslam'ın Allah indinde olan din şeklinde anlatıyor. Ali İmran suretin din din din manası ifade bağlak onu geçiyorum. Sadece kaç mobilisim? Bunu bir Kaç bir? Tamam, bunu burada kapatalım. Gönlümüzdeki derste devam ederiz. O bu sonra tasavv, bu tasavvı, tasavvın temel şehrini daha bir, da birkaça sürecek bu. Ondan sonra işte vatih vücudu falan, neyse, tarikada tarihi. Ee, şimdi çok da bu dakikada olan şeyde, <gülüyor> bana şimdik bir şey var. Anlaşıldı, ben anlaşıldı ama başka bir şey yapmak istiyorum. Bu şey, şimdi e, ben biz araştırma şirketine çalışıyoruz, böyle bir şey anketi <gülüyor> yapıyoruz. Şimdi <gülüyor> Anket. e, şeriat anketi yaparken e, merak ettim, internetten şeriat cezalarını falan araştırdım. Hani böyle onları okudukça hani yani dinden soğumak böyle bir hani korkunç, dehşet ne bileyim bana göre çok hani acımasızca ve bilmiyorum hani yani şeriat din tamam anlamına geliyor mu? Yani öyle cezalar var ki akıl olmayacak şekilde haksız yere bana böyle, din, böyle kızım, dini, dini, yani. dini sana anlatanlar da bazen yanlış, yanlış anlatıyorlar Kendi karanlık fikirlerini sana kabul eklemek istiyor din, din karanlık din aydınlık değil Din faydalı olduğu için sana verilmiş Din zararlı olsa o sana verilmezdi Onu yazanlar kendi karanlık fikirlerine göre bir takım şeyler üzerine katkı olarak. Bana cehennemi anlatmaya kalkıyor adamlar. Ee, yani Cehennemin tasviri, ateşten bahsediyor Allah'a başvurduğumda bahsetmez. Ee, bir sürü şeyden bahsediyor. Ee, ne, ne bileyim namazla, namazda bütün şey, namazı kılmayacağım görevken. Tabii ki namaz öyle okuduğu şey değil ki namazı, bir defa namazda en müyüce kendini Allah'a verebilmedir. Kendini Allah'a verebiliyor musun namazda? Kafandan bütün dünya bir şey çıkartacaksın kendini sadece Allah'a vereceksin. İşaret Hazreti Ali'nin ayağın koca bir çöl, çöl dikine batmış, ağrıdan duramıyor. El değdirmiyor, ayak şişir, kütük gibi. El değdirmiyor Hazreti Ali gibi insan. Ya diyor, siz elistiriyim ben ben şimdi namaz kılacağım diyor, namaz kılacağım, namaz kılarken ne yaparsın yakınıyor. Hazreti Ali namazı tam bir tevekküller, tam bir kendini Allah'a verişler, namaz kılıyor. O sırada topundaki dikeni çıkartıyorlar, Asi aynı haberli olmuyor. Şimdi e, dini anlatanlar sana böyle anlatmıyor. Ki. E, sana cennet namazı, yani cennetin. Cennet cennet dedikten birkaç bir birkaç şorile bir kaç şey dediği gibi ben ona ne yapayım bana seni gel seni diyor tamam bana lazım Allah'ın Cemalı Allah'ın kendisi layysam köşkü devere buvi devere her şey layysen bari ama ben ondan köşkü talep etmiyorum ki kendini talep ediyorum işte o okuduk kitaplardaki yani sen sana bunu anatomi seyde bu kadar korkmazsın sen. Epey peş peş altına gir, çarşaf altına gir şu bu dimu değil, değil ki, dimu değil. Oğlum hani dedim şimdi böyle bir de cezaları mesela kadının gerçekten böyle bir cezasını anlatıyor. Hani bilmiyorum yani bayağı bir böyle internetten araştırdım hani ceza çekenler mesela gazetelerde falan böyle haberlerini falan da var. Yani ne bileyim hani öyleyse hani o zaman da biraz böyle bir çekingenlik oluyor yani. Hani diyorum acaba cezaları gerçekten böyleyse hani. Bir şimdi şeriat, talikat, hakikat falan diyoruz ama hani yani bu şeriattan bilmiyorum ben çok büyüktüm yani ya da böyle gör, izle. arasını... E ee, hayatımıza yani. şeriata göre tatbik etseydik bütün bu korkular da dahil oluyum derdi. Yani. Hayatımıza şeriata göre tatbik edebilseydik eğer bütün bu korkular derdi. Neden korkacakmışım ki? Allah'ın emirlerini yere getirmekte çok zor bir şey değil ki. Onun emirlerini getirdikten sonra neden korkacaksın ki? Bak ne diyor amaçlar? Allah'ın kul olmak en büyük hürriyettir hür diyor. Hür olmak için Allah'ın emirlerine yaratmak lazım. Onun emirlerine yadır. Evet, sonra cehennem tevri meyveleri niye niye niye, niye korkacaksın ki A Allah beni cehennem odunu yapmak için yaratmadı ki, değil mi? Ben cehenneme kendi odumuz sırtında taşıyacağım, öylece. O yöre, <gülüyor> yüzden korkmana gerek yok. Bana soranlar işte kendi karametikler birebir birebir bin, bire bin, bin katırdılar. Şimdi bir kitap, ablam, ablam o biri mi? merak değil. Bir kitap almış. Akdiyaz tanırırken ne okumuş? bir biri aynı şeyi bir sayfa dozu yazmış. İşte, kelime-i şehadet gibi, el yıkan, kelime-i şehadet gibi, Ya şunu, kardeşim, hepsini ayrı ayrı kelime-i şehadet kadar, Akdiyaz tanırırken baştan sona kelime-i şehadet gibi de biz bir satır yapıp bir deyip. Dememiş diye, o bir sayfa dolundan para olacak Bütün bir şey <gülüyor> de buna dayanır, para alır. Yalan yalan şeyleri yazıp, seni korkutma, kendine çekme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Din o kadar tatbik edilmesi sormuş değil. Bütün mesele Allah'a kendine önebilme nesi vardı. Evet. Şerî kanunları yapmayan tarikat ehli olabilir mi? Efendim? Mesela bir insan şerî kanunları yapmıyor, şerî kuralları, namaz kılmıyor, içki içiyor, haram yiyor. Fakat bu diyor ki, ben tarikat ehli tariyim, tarikat yolundayım, serüsülükteyim. Ama tarikat yolunu onun için onların yapılması lazım. Yani işte yani şeriatı olmayan tarikat olmaz, değil mi? İnler ki beş vakit namazını kılacağın, haram niye mi yiyeceğin, içki içmeyeceğin. Ben ilk defa aşağıya sormaştım. Sen, sen hiç hacı vakıf etmedirken gitmedin mi? İlk defa yok gitmedim mi? Git bak dedim. orada dört tane kapı vardı. arka arka selamış. Birincisi şerat kapısı. Sen şerat kapısına geçmedin mi işte? Şerat kapısına geçeceğim. Terikat ve hakikate ulaşabilirsin. Şeriatı Şeriatsız tarikat olmadığı gibi, tarikattan sonra gelen hiçbir hiçbirisi olmaz. Hepsini birbirine, zincirleme bağlı, şeriat, e, yani Bilmem niye bu kadar şeriattan korkuyoruz ki, e, yapılması, tarbik edilmesi çok zor şeyler değil. Hayır, bunu bu şekilde yapıp da ben tarikat ya. ehliyim diyen insanlardan ben i̇nanma. sormak istiyorum size. Yani şimdi böyle insanlar çok var ortada. Var, inanma. Ben diyor, gönlüm hoş bir meşherim ben diyor. Otururum, şarap içerim diyor. Kalkarım, namaz kılarım. Akşam şarap içerim, sabah oruç tutarım. İşte oruç tutmam, teravi kılarım. Bu tür bir şey olabilir mi? Olur. Böyle bir şey bizim Olur. bizde de olmazsa yani, şey yani başka tarikatlarda olabilir mi? Belki şeriatı Hayatımıza sokup, daha Bak, sonra şey Bak sana bir şey anlatacağım, bir şey de İçinde hukukta uğraşan var mı? Şimdi, bir suç, mahkemeye gittiğim eğer hakim suçun, sen suçu işlemişsen, o suçu işlemişsen, o suçun derecesine göre sana ceza verir. Efendim, ''Bu beni öldürecekti.'' Orada ölen var mı? Yok. Senin hayalinde bir şey, bu beni öldürecekti. Hakim ona bir ceza vermezsen. Yani, işler hayatta günahın cezasını görmek için o günahın işlenmesi lazım. İşlemesi lazım. Tamam. lazım. İşler, delillerle iş görür o olmayan şeyi şeriatı da hükmünü vermez. Pardon, şeriat deneyim de şer'i kurallar diyeyim. Mesela Aynı işe. Namaz kıl, oruç tut, aralığa ve zina de, şere, yapma, şey, şere, şere, iç içme, örgüt. Şer'i kuralların hepsini de bir senin bir şeriat diyoruz. Bunları Top yapmak yani. zorundaki insan Zorun terkata veya ma'rifete ulaşabilsin. Mümkün değil. Tamam. Mümkün değil. Çünkü ada, şeriatın hükmü hiç mi tanya, herhangi bir hüküm şeyi hepsi aynı cisim. Onu, onu söyleyeyim bakın. E, mutlaka o, o suçun, o günahın işlenmesi lazım ki şeriat hükmünü versin. Efendim ben o adamı öldüreceğim. Bu adam duyuyor, gider mahkemeye. E, efendim beni öldürecek. Ölen kalan var mı dedi şehri bir şey yok orada. Bir suç işlememiş. Fiil yok orada. Da. O zaman şeriat deliyle. Ama tarikatta sen onu öldüreceğim demen büyük günah suyu. Hakikatte düşünmen günah. Düşünmen günah. Bırak. Söylemeyi falan. Marifette aklına geçmesi yok. Yokluk. Onun için de o o sak ne sebeplere kulak asma böyle şey olmaz. O hacca gitme hacı oluyor mu? Yani i̇ş bu bizim için gidiyor, iş gidiyorsun, iş, şey şey iş gidiyorsun. Efendim ben namaz iş bitir. <gülüyor> evet, bu böyle bir niteliğir var. Ben namaz ama göreyim Allah bir yerde. İşki işbir külliyen haramdır. Diyor. Mesela. Bakın, Allah bu neden kaldım için üç ayrı zaman seçmiş kusman işki yok bir şey derken sarhoş. Birinci ayet ya da zaman diyor ki işkinin sarranla hatıadır. İşki içesin şöyle diyor sarranla hatı ama işki iç be demiyor. Kimin hazır değil de. Bunu yani yapan yapıyor. Ama şu var ki şin bilir ki Hz. Peygamber bu emri de yap gelmedi neler. hiçbir zaman ağzı işi koymamışlar. Ondan vazifeler başka, bir gelecek pasifede var. Koymuşlar. İkinci gelen emirde, iki, e, işkili halde namazı duruyorlar, namazda yalan yalan okuyorlar. İkinci emir diyor ki, işkili halde namazı durma. Emir bu, gene işki, iş mi demiyor, şimriyet açacak ilerliyor. Büyümekten sonra gömün kapalı gözün yedi. Gel yolda Üçüncü ve katli emir Her türlü müskürat haram veriyor, geçiyorlar. Böyle ki azanları almışlar da, atmışlar asla. Böyle katli emir Kölelik. Kölelik yaygın bir şey. Köleri hemen birden kaldırmıyor. Zamana bırakıyor. Başta kölerin haklarından baktığından bakıyor. Yani, haklar yapar sonra da köleri kaldırıyor. Yani, şu an yani, o gibi şeylere hiç e, e, itibar etmeyin. Ş şeriatsız tarikat daha sonraki mertebe de mümkün değil olmaz. Yani illa ki Şeriat kapısından girece bir adam işte beş vakit namaz kılıyorsa, e, ben onu senin sürüklü ka girmek yani. istiyorsan bu senin sürüklü olur. Tarikat parası senin sürüklüdür. O senin sürüklünün girmen lazım. O çünkü sadece bir ağzas sakızdır. Onu üç on üç yine durur. başka bir şey olmaz. Olur mu hiç? Hiç olur mu eşim? Yani Kur'an'da yazan yap ve yapma dediklerini, yapma dediklerini yapan bir insanın ben onun oturup da karşısına geçip ondan benim bir ders almam veya onu kendime örnek almam, onu ya da bunun yaptığı hareketleri ben yapabilirim demem, öyle bir şey yok. İlla ki bu şeriat kapısından geçip tarikat bahçesinde dolaşıp işte marifet köşküne girmiş bir insan, öyle onu bulmak veya onu, onu istersen. Evet. Hakikati bulmak istesin, bu uzun yolu aslında kısa yoldur. Bak niye demeye başladım? Hakikate başka yolu uzun mu? Şeydi, bak şeyde diğer yollarda onu ağzına almak, bir, onun telaffuz, epek bile yok. O zaman o o, o fil yok. O da kendikine O iş, o sirsiri devam ettirmen Şimdi bir de moda moda şeyler çıkıyor. Herkes şey, herkes müşteri, herkes müşteri, eyvallah. Herkes müşteri, herkes, herkes, herkes, herkes, herkes bildiği oku. Mümkün mü? İşte böyle bir şey, bunu soruyorum yani fakir gitsin hayal işte <gülüyor> Tabii Tabi tabi burada konu işin var zaten. İnsanlar yani şey, televizyonlara çıkıyor, kanallar kuruyorlar. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Derslerde yazılar yazıyorlar, yazılar <gülüyor> yazıyorlar. Neler, <gülüyor> neler, yapıyorlar. neler, neler, neler, neler, neler. Onlardan tiksiniyorum. Bizim yolumuzda oluyor kardeşim. Bizim yolumuzda oluyor bunun içinde bulunduğumuz yolda. Ben nefret ediyorum onlardan. Nefret ediyorum onlardan. Yüzüne bakamıyorum, bakmıyorum üzerine. Konuşmuyorum. Laf anlamıyor, sözü dinleyin bana Onlar... Değilmen dolabı gibi dönüyorlar. Değilmiş sema ediyorlar. Yalan. Yalan sema o çünkü. Sema kendinden geçercesine, geçercesine, Allah'a kendini verircesine. Sema ediyor musun? Sema o. Mırmır, her gün 5 gün, 5 gün, 10 <gülüyor> Sema yapıyorlar. Parasını alıyor. <gülüyor> o sema vardır. Değilmen toz gibi de. Sema, bu burada sık sema da yapılmaz. Sema, mübeviliğin bir Beş halidir. Beş, ne demek? Beş fikirlerin en yüksek hali, kalbi, inançlarının en yüksek halidir. En sonunda yerde duramaz, dönmeye başlasın. Bütün kâinat neden dönüyor. Sınav sonra bütün kâinat kâhâret neden dönüyor. Kâinatın var olabilmesi için dönmesi lazım. Kâinat durduğunda durursa olmasın. Dönmesin. Her şey alak bulak Kâinat döndüğü için ayakta. Şu anda alt gidiş hareketi ne yapıyoruz? Şu anda alt gidiş hareketi ne yapıyoruz? Kompakt bir sesindeyiz. Dünya dönüyor, ben ne dönüyorum? Dünya güneş etrafında dönüyor, ben ne dönüyorum? Güneş bir mevsin sürükleyip dört buçuk ıı, ışık yılı ötesinde bir yıldıza doğru gidiyor, ben ne gidiyorum? O yıldızda ıı, bir samanyolu etrafında dönmeye başlar, ben ne dönüyorum? E, e, tamam yolu o, bulunduğu sistemde kendi etraftan dönüyor. Herkül Burcu etrafında. O da orada dönüyor. Demek ki ben durdum, 6-7 hareketleri yapıyorum. Onun için kâinat var, ortada dönüyor. Yoksa kâinat ortada durmaz. Düşüyor, yersin. Şimdi, şimdi bakın, her insan sabah, akşam, yıllar boyu Mecduyamaz ki, ödürsün ya, dayanamazsın, o ruh hâlin dayanamazsın, bir günü kral süreçten gidersin. O beş tane arası gelir, o zaman kalkan sema ediyorsun, sema ediyorsun. Hazreti Mevlana bir çeküş gürültüsü sema ediyor ya, sema ediyor, gül gül gibi açacak mısın, gül gibi mi? Hazreti Mevlana, her mi sema giriyor? Ya diyor diye sema eline, açıyor koldan sema eline. Sema yok ucaktı yani, <gülüyor> e, şartes şurtu falan, şimdi bir sürü şey yok, gül gül, gül, gül gül gibi açılmak, bir sürü gül, gül gibi ökme falan, ne, gül, ne gülü var, ne bülbülü var, ne var, ortada şevk var, şevk, 5 tane var, kendinden geçme, o Allah'a doğru bir koşmak var mı var, sema bu? Sema en son yapılması lazım gelen bir şey. Şimdi bizim öyle öğretir, öğretir, öğretir, yanlış öğretir. Niye yanlış? Daha ya siz hazır değilsiniz semayı. etmeye. ne olduğunu da bilmiyorsunuz ki. Sama, zaman yokluğundan, şartların böyle gelmesinden, Sema'yı, usulü, büyüyeştiği, meslebi aynı anda öğretmek zorunda kalıyoruz. Yoksa benim Sema dedem ayrı, şeyim ayrı, falan hepsini tek Tek insan, acı yetişiyor. siz şimdi sema yapılma lazım diyor. Ama bu maşallah hepiniz güzel semazem oldunuz. Ee, bir adet kestiğinin gittiniz. Ama her şeyin sema var. Sema ve eşit. fark eder. Ve eşit sema yapılmaz. Ve eşit sema yapılmaz. Ya topulun, ya tıkılın, ya da topulun. Öyle mi? Öyle mi? Şimdi moda. Allah, Allah, Allah... ...bu yeteneği Biz Biz Sile Mevla'dan gelecek ama Allah korusun. Var mı çok da başka bu mevzularda soracak bir şey? Yani kesime e, bu bu bu takip edeceksin. Bu bu sırslığı ne yapmamızı istiyorsa öyle yapacaksın. Bu uzun asırlar boyun yenilmiş tecrübeni, yap, biz biz sonunda bağlamış bir şey bu. Benim pirim de bunu yapmış, öbürler de yapmış ve bir pirin hazaratı da kendi yollarını göre yapmışlar. Yeni bir şey koymaya gerek yok. Seni aklın geri yeni bir şey yapabilirsin, yap ama eskiyi tamir edip değişimde hale sokma. <gülüyor> Efendim, şunu yaparsa oğlan mı yapalım. Öyle şey olmaz. Şeriat işin, işin temelidir. Şeriat işin temelidir. Bu din, şeriat dinimizin etrafındaki surdur. Kale suru gibidir. O suru bir yıktır mı, ya da surda bir dedik açtın mı, o dedikten giden çıkacak olur. O sene, yirmi sene sonra ne mevlubi kalır, ne sur kalır, ne mu kalır. Herkes o deli, o suru yıkılan, açar, açar, açar, ortaya bir şey kalmaz. Şeriat öyledir. Ama Allah'ın vaadi vardır, o da başka. Bu dini, bu Kur'an'ı indiren biziz, koruyuz da biziz. <gülüyor> Demiştir, işi keser atmıştır. e sonra bittiyse ne maksadınız kılar?